Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'den dini hikayelerle huzurlarınızdayız. Salih Peygamber'in Devesi Hz. Hud'un kavmi helak olduktan sonra, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde, Medine-i Münevvere ile Şam arasında El-Hicr adıyla anılan bölgede, Semut kavmi yaşamaya başladı. Semut kavmi de Ad kabilesi gibi zengin, güçlü ve becerikliydi. Semut kabilesi oldukça verimli bir arazide yaşıyordu. Bol ve güzel meyveli bahçeler, yemyeşil geniş tarlalar, kilometrelerce uzayan tatlı ve lezzetli hurma bahçeleri bu toprakları süslüyordu. Bu ovalarda büyük köşkler yaptılar. Çevresindeki dağlarda kayaları oyarak muhteşem evler kurdular. O kaya evleri her türlü yağmur ve fırtınaya dayanıklı, zemin ve tavanları yıkılmaz ve sağlam kayalardan oluşmaktaydı. Alt kavminin açık arazide fırtınayla nasıl yok olduğunu görerek kendilerince tedbir almışlardı. Uzunca bir süre bolluk ve bereket içinde yaşadılar. Mutluydular. Her istediklerini rahatça elde edebilecek bir zenginliğe sahiptiler. Fakat bu zenginlik ve rahatlık onlara bu nimetleri veren Allah'ı unutturmuştu. Kayalardan oydukları değişik şekiller verdikleri heykellere tapmaya başladılar. İçinde yaşadıkları hayattan başka bir hayat daha olacağına ve burada yaptıkları iyiliklerin karşılığını, Kötülüklerin ise cezasını orada göreceklerine inanmaz oldular. Yeryüzünde kötülük yapmaya ve bozgunculuk çıkarmaya başladılar. O zaman Allah onlara kendi milletlerinden Salih isminde bir peygamber gönderdi. Hazreti Salih çok iyi, akıllı bir insandı. Herkes onu bilirdi. Onların iyi işler yapmaları, bozgunculuğu bırakmaları ve taptıkları o sahte tanrılardan vazgeçmeleri için Allah tarafından görevlendirilmişti. Çünkü bütün bu nimetleri kendilerine Allah vermişti. Onları ad kavmi gibi zengin ve varlıklı kılan Allah'a teşekkür etmeleri gerekirdi. Fakat onlar ad kavminin başına gelen felaketleri unutmuşlar, kendileri de güç ve zenginliklerini kötüye kullanmaya başlamışlardı. Hazreti Salih kavmini topladı ve onlara şöyle söyledi. Ey kavmin! Allah'a kulluk ediniz. Sizin için ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Düşünün ki sizi Ağıt kavminden sonra bu ülkenin hükümdarları yaptı. Yeryüzünde sizi barındırdı. Ovalarından köşkler yapıyor, dağlarından evler yontuyorsunuz. Artık aklınızı başınıza alın. Allah'ın size ihsan ettiği bu nimetleri hatırlayın. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardan, taşkınlık yapanlardan olmayın. Ey Salih! Atalarımızın öteden beri taptıkları bu tanrılara ibadet etmemizi istemiyorsun öyle mi? dediler. Hazreti Salih onlara dedi ki, bu tanrı dediğiniz şeyler size ne bir şey veriyor ve ne de sizden bir şey alıyor. ''Bunlar kendi ellerinizle yaptığınız cansız heykeller. Size faydaları da olamaz, zararları da. Atalarınız bunu düşünmemişlerse sizin aklınız yok mu? Siz niye hiç düşünmeden onların yaptıklarını tekrar edip duruyorsunuz?'' Salih peygamberin bu övdü üzerine kavminden kibirli ve inatçı olmayan, iyi kalpli bazı insanlar ona iman ettiler.'' Ama zenginlikleriyle gururlanan azgın kimseler, ''Ey Salih!'' dediler. Atalarımızın ve bizim taptığımız bu tanrılarımızı terk etmemizi istemeden önce, sen sevdiğimiz, saydığımız birisiydin. Şimdi bizi hayal kırıklığına uğrattın. Herhalde sen aklını kaybettin. Sana bir şeyler oldu. Halini anlayamadık. ''Ey kavmim!'' dedi. ''Ben aklımı kaybetmiş değilim. Ben sadece sizin doğruları görmenizi istiyorum. Allah'tan korkun ve ona itaat edin. Size verdiğim bu öğütler için sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben yaptığım bu işin karşılığını yalnız ve yalnız Allah'tan beklerim. Bakın işte iyi insanlar iman ettiler. Siz neden iman etmiyorsunuz? Kavminden kibirlerine yediremeyip de iman etmeyenler, kendilerince hor gördükleri fakir müminlere şöyle dediler. Siz Salihin gerçekten Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna inanıyor musunuz? Onlar da biz dediler. Doğrusu Allah tarafından ona ne gönderildiyse hepsine inanıyoruz. O gerçekten bir peygamberdir. O gururlu kimselerse, biz de doğrusu sizin inandığınız ne varsa hepsini reddediyoruz. Sizin dünyanız ayrı, bizimki ayrı. Bütün bu direnmelere karşı Salih Peygamber susmuyordu. Kendi kavminden kimi bulsa doğruları anlatmaya çalışıyordu. Dili döndüğünce putların yanlışlığını, kötülük ve ahlaksızlığın insanlara yakışmadığını anlattı. Onları, Allah'ın indirdiği bu güzel dine çağırdı. Çok az bir kısmı hariç kavminin çoğu Hazreti Salih'i kabul etmedi. Kafirler inanmış kimselere şöyle diyorlardı. Salih'in söylediği sözleri doğru mu zannediyorsunuz? Biz öldükten sonra bizi tekrar kıyamet gününde diriltecek bir tanrı varmış öyle mi? Dünyada yaptığımız işlerden dolayı bizi hesaba çekecekmiş. ''Hayır hayır böyle bir şey olamaz. Bunlara inanmayın. Biz bu hayata bir defa geldik. Öldükten sonra bir daha dirilmek yok. Yaşayacağız ve öleceğiz. Bir daha yeni bir hayat olmayacak.'' Salih'in sözlerine inanmayın. O evvelce akıllı bir adamdı. Sonradan sapıttı. Aklını kaybetti. Hiç mantıklı şeyler söylemiyor. Ona inanmayın. Hz. Salih ise onlara böbürlenen, kendilerini beğenen bu bozguncu kimselerin dediklerine kanmayın diyordu. Benim sözlerimi dinleyin ki Allah da sizden hoşnut olsun. Size verdiği nimetleri elinizden almasın. Bu bahçeleri, bitkileri, evleri, sarayları size veren hep O'dur. Hep bunlar O'nun nimetleridir.'' Hz. Salih'le kavmi arasındaki tartışma böylece devam edip giderken bir gün Hz. Salih'e şöyle dediler. Ey Salih! Bizim senin Rabbine inanmamızı istiyorsan bize bir mucize göster. Biz de senin Allah tarafından gönderildiğini kabul edelim. Senden önce geçen peygamberler hep böyle yapmışlar. Sözlerinin doğruluğunu ispat eden bir mucize getirmişler. Hazreti Salih kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber ve elçi olduğunu ispat eden bir mucize vermesi için Allah'a dua etti ve dedi ki ''Ey Rabbim, benim kavmim beni yalanlıyor. Pek azı bana iman etti. Geri kalanlar kendini beğenmiş zenginlerin sözlerine inandılar. Bana bir mucize ver ki, onu görünce herkes benim doğruluğuma inansın. Rabbi ona kavmine söyle. Memleketin dışındaki büyük kayanın yanında toplansınlar. Orada onlar o mucizeyi görecekler dedi. Mucize daha önce hiç görmedikleri bir deve şeklinde onlara görünecekti. Bu devenin göğüsleri sütle dolu olacak ve ne kadar sağarlarsa sağsınlar sütü asla tükenmeyecekti. Allah, Salih peygambere onlara iki şart koşacaksın buyurdu. Birincisi, bu deveyi tamamen serbest bırakacaklar. Hiç kimse ona dokunmayacak ve eziyet etmeyecek. İkincisi, Pınar'ın suyunu tam bir gün ona bırakacaklar. Bir gün kendileri içecekler. Çünkü bu deve onların hepsinin birden içtiği su kadar su içecek. Hazreti Salih, Kavmine gelip haber verdi. Şehrin dışındaki büyük kayanın yanında toplanınız. Orada o büyük mucizeyi göreceksiniz dedi. Allah'ın onlara açıkladığı şartları da söyledi. İman edenler bu habere çok sevindiler. Allah gerçeği açıkça ortaya koyacak. Peygamberimiz salihi ve ona iman edenlerin doğru olduğunu herkese gösterecek dediler. Kendilerini beğenmiş gururlu kafirlere gelince onlar ne kadar boş laf, tam bir delilik dediler. Bu kadar suyu bir günde içen, göğsünün sütü hiç tükenmeyen bir deve mi olmuş? Bu nasıl olacak? Biz size bu adam delidir dememiş miydik? diyerek sapıklıklarını devam ettirdiler. Halkın diğer kısmı, haydi şehrin dışındaki koca kayanın yanına gidelim. ''Bakalım Salih doğru mu söylüyor, yalan mı görelim? Gerçekten onu Allah mı göndermiş, yoksa delinin birisi mi anlayalım?'' dediler. Herkes o büyük kayanın yanında toplandı. Merakla sonucu beklemeye başladılar. Herkes bekliyordu. Bir de ne görsünler? Kayanın ortasından böre böre ağzı köpürmüş kocaman bir deve çıkıverdi. Kuyruk halinde dizilmiş insanların önünde salına salına yürüdü. Herkes ona hayret ve dehşetle bakıyordu. Sütle dolu olan göğüslerini görüyorlardı. Kadınlar süt sağmak için bakraçlarını önceden hazırlamışlardı. Birer birer ilerlediler. Sütünü sağdılar, kaplarını doldurdular. Sütü eksilmiyor, göğüsler ne kadar sağılırsa sağsın, olduğu gibi dolu duruyordu. Sonra deve su içtikleri pınarın olduğu tarafa doğru yürüdü. Son damlasına varıncaya kadar tamamen pınarın suyunu içti. Herkes hayret ve dehşet içinde bu hali seyretti. O zaman halkın pek çoğu hep birden haykırdı. Salih'in sözü doğru çıktı. O doğru söylüyormuş. O Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Bu deve de Allah'ın bir mucizesidir. Salih'in doğruluğuna açık bir delildir dediler. Fakat inatçı ve kibirli kafirler fena halde öfkelendiler, küplere bindiler. Öfkelerinden yüzleri mosmor oldu. Tek bir kelime söylemeye güç yetiremediler. Oradan uzaklaşıp gittiler. Bu acayip deve, Hz. Salih'in kavmi arasında yaşadı. Bir gün pınarın suyunu o içer... Bir günde halka bırakır onlar içerdi. Buna karşılık onlara ve çocuklarına yetecek kadar süt verirdi. Sütü hiç kesilmiyordu. Hazreti Salih insanların bu mucizeden etkilenmesi ve kötü insanları terk etmesinden çok mutlu olmuştu. Bu fırsatı kullanarak insanları Allah'ın yoluna çağırmaya devam etti. İşte size hak peygamber olduğumu ispat etmek üzere Allah'ın gönderdiği şu dişi deve ne güzel bir işarettir. Onu kendi haline bırakın. Ona bir kötülük yapmayın. Yoksa sizi korkunç bir günün azabı yakar. Yok olup gidersiniz. O bölgede işi gücü fitne fesat olan dokuz kişi vardı. Bunlar durmadan ortalığı karıştıracak şeyler yapıyorlardı. Allah'ın varlığına inanmadıkları gibi içki içiyor, türlü ahlaksızlıklarla meşgul oluyorlardı. Bir gece yine toplanıp içkilerini içtiler ve Salih'i ve devesini böyle başıboş bırakmak olmaz. Bu deveden de bıktık usandık. Suyumuzu elimizden alıyor. Bizim içeceğimiz suyu onunla niye paylaşalım? Gelin şu deveyi keselim. Salih'i de akrabalarını da öldürelim. Şunların hepsinden bir çırpıda kurtulalım da Rahata kavuşalım dediler İçlerinden biri dedi ki İyi ama biz Salih'i öldürürsek Salih'in akrabaları da bizden intikam almak için harekete geçerler Diğer biri söze karıştı Benim bir fikrim var Gece karanlığında deveyi Salih'i ve Salih'in ailesini de öldürelim Karanlık sebebiyle ne biz onları görürüz ne de onlar bizi görürler. Salih'in akrabalarından biri bizden soracak olursa, biz ne Salih'i ne de Salih'in ailesinden birini görmedik deriz. Yalan söylemiş de olmayız. Çünkü zifiri karanlıkta zaten onları görmemiş olacağız. Böylece işi oldu bittiye getiririz. Akrabalarından hiçbiri de Salih'in kim tarafından öldürüldüğünü anlayamaz. Ne dersiniz? Bu fikir hepsinin aklına yattı. Bir gece vakti, anlaştıkları üzere şafak atmazdan önce birisi gitti ve deveye bir ok attı. Can acısıyla deve müthiş bir feryat kopardı. Salih, devenin acı acı bağırmasını duyunca korkarak uykudan uyandı. Devenin feryadını işitenlerle birlikte devenin yanına koştular. O kötülük yapmak üzere kurulmuş dokuz kişilik çete çoktan oradan uzaklaşıp gitmişlerdi. Hazreti Salih, Devesinin yanına vardığında onun ölmüş olduğunu gördü. Çok üzüldü. Anladı ki yakında bu kötülüğü işleyenlerin başına büyük bir felaket gelecek. Çünkü Allahu Teala o deveye dokunulmamasını, aksi halde sonlarının feci olacağını haber vermişti. Şimdi Allah'ın bu yasağı çiğnenmişti. Allah Hazreti Salih'e kendisine iman edenleri yanına alarak orayı terk etmesini bildirdi. Çünkü üç gün sonra bu şehirde hiçbir kötü kimse kalmayacak şekilde Allah hepsini yok edecekti. Hz. Salih kavmine Allah size gazap etti. Üç gün sonra başınıza büyük bir azap ve bela geliyor dedi. Üç günlük süre bitince insanlar korkunç ve dehşetli bir ses işittiler. Bu ses onları saklandıkları kayalara oyulmuş mağarada bile kıskıvrak yakaladı. Sesin ulaştığı herkes korku ve dehşetle olduğu yerde kala kaldı. Dizüstü çöktüler, hiçbir yere kıpırdayamadılar ve öylece can verdiler. Kayaları oyarak yapmış oldukları o ihtişamlı evlerde yaşayan hiç kimse kalmadı. Kendi yapmış oldukları kötülükler onları kıvrak yakaladı ve sonlarını getirdi.